Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca 94.9 Açık Radyo'da Bugün Perşembe günü Yeni bir Hukuk Güvenliği programındayız ve Bütün izleyicilerimizin de Düşündükleri gibi Adli yıllı başlayacağız Arkasından da Bugün konuğumuz İstanbul Barosu Avukatı Avukat Atilla Özen Bey ile e, Cumhurbaşkanlığının bir kararını e, Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına dair 28-2020 günlük kararı ve bununla ilgili İstanbul Barosu'nun e, Açtığı, Danıştay'a açtığı bir yürütmenin durdurulması istemli davayı e, kendileriyle konuşacağız. Değil mi? Hoş geldiniz Atilla Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Azile Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Evet. Evet yani bu bu sene Aynur Hanım yine e, yargı, yargının yüksek mensupları, hakimler, savcılar ve e, Barolar Birliği e, Başkanı e, ve birçok avukat, birçok değil bazı avukatlar. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine e, sarayda daha doğrusu yürütmenin makamında adli yıl açılış açılışı e, şey yaptılar. Ve bu e, adli yıl açılışıyla ilgili de e, Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması var. Bu konuşma e, tabii önümüzdeki e, dönemdeki yargı sürecini, hukuk sürecini ve yine avukatlarla ilgili e, öngörülen bazı tedbirleri, avukatlara yönelik bir takım e, bence tehditleri içeren bir konuşmaydı Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşması. E, yani biz e, daha evvel e, referandumda kabul edilen anayasa e, düzenlemeleri döneminde de söylemiştik. Dedik ki e, bu düzenlemelerle artık devlet aslında başkanlık sistemlerinden daha sert ve daha tehlikeli bir tek adam rejimine doğru ilerliyor. Çünkü başkanlık rejimlerinde bile e, kuvvetler ayrılığı ilkesi yine çok sert kurallarla vardır ve adil, etkin, e, bağımsız bir yargı ...mutlak surette başkanlık sistemlerinde dahi yasamadan hele hele yürütmeden bağımsızdır. Elbette kuvvetler ayrılığı sisteminde... Her e, yasama, yürütme, yargı birbirinden tamamıyla ayrı olmayacaktır. Devletin üç temel gücü durumundadır ve birbiriyle bir senkronizasyon, bir e, uyum olacaktır. Ama e, yürütmenin özellikle e, yargı üzerinde hegemonyasını fiili ve normatif düzenlemelerle getirecek her şey e, bu e, demokratik toplumun kriteri olan bağımsız, adil ve etkin yargıya e, zarar verecektir. Cumhurbaşkanı yine bu yıl e, adli yıl açılışını sarayda yapma davetiyle bana göre e, bu ilkeyi son derece zedeleyen bir e, e, uygulamayı sürdürüyor. Çünkü e, adli yıl açılışıyla ilgili e, çok eskiden beri sürdürülen ...görenekte mutlak surette adli yıl açılışları Yargıtay'da oluyordu. Hatta Yargıtay'ın e, başkanının bir dönem Barolar Birliği başkanından... E, ...adli yıl açılışında yapacağınız konuşmayı, metnini bize bildirin demesi üzerine... ...Barolar Birliği bunu bir müdahale olarak görüp... E, ...alternatif bir adli yıl açılışı yapmıştı. Oysa şimdi... Cumhurbaşkanlığının yürütmenin tepesi olan Cumhurbaşkanı'nın mekanında bir adli yıl açılışı oldu. Bu arada avukatlarla ilgili, avukatların e, terör örgütleriyle bağlantıları konusunda bir takım düzenlemelerin yapılacağını da söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, hakimler, savcılar, polis, jandarma, başbakan, Cumhurbaşkanı ve birçok kamu görevlisi gibi avukatlar da suç işleyebilir. Ama avukatların, hakimlerin, savcıların ve hatta noterlerin mesleki faaliyetleri sırasında işledikleri suçlarla ilgili hem ulusal hem de uluslararası planda bir takım e, muhakeme düzenlemeleri vardır ki bunlar aslında hakimin, avukatın cübbesini, savcının cübbesini koruyan veyahut da polisin veyahut da e, efendim, e, jandarmanın üst düzey görevlerinin e, üniformalarını koruyan bir şey değildir. Bu aslında halkın hak arama özgürlüğünün, adalet arayışının ve adaletli bir toplum yönetiminin güvencesidir bunlar. Bu nedenle bu düzenlemelerin çok dikkatli bir şekilde bu düzenlemelere çok dikkatli bir şekilde yaklaşmak lazım. Ve Cumhurbaşkanı'nın söylemleriyle ilgili şunu açıkça ifade etmek isterim ben doğrusu. Gerçekten hem Avrupa Konseyi'nin hem de Havana kurallarının ee, özellikle 18. maddede avukatların yaptıkları hak arama özgürlüğü ve savunma faaliyetleriyle ilgili müvekkilleriyle ve girdikleri davanın nitelikleriyle özdeşleştirilmemesi konusunda devlete görevler veren bir düzenleme ki bu, o zaman avukatlar görevlerini Hakimden, savcıdan, polisten, jandarmadan, karşı taraftan hatta müvekkilinden korkmadan yapacaklar. Ve müvekkili de avukatının bu korkusuzluk içinde, bu güvencelerle donanmış bir şekilde hareket edeceğini bildiği için avukatına güvenecektir. Avukatına e, malını, canını, özgürlüğünü... Hatta yaşamını teslim ederken avukatının böyle bir güvence, donanım içinde olduğunu bilecektir. Hakimin, savcının böyle bir donanım içinde olduğunu söyleyecektir. Avukatlar suç işleyebilir. Evet bu suçlarla ilgili elbette ki e, e, takibat yapılabilecektir. Takibat yapılmasına engel bir şey yoktur. Ama siz eğer terör örgütü üyesi iddiasıyla yargılanan, soruşturulan veya mafya üyesi olduğu iddia edilen soruşturulan ve yargılanan veya uyuşturucu e, kaçakçısı iddiasıyla soruşturulan ve yargılanan bir kişinin avukatlığını alırken ya acaba ileride ben de bunlarla suçlanır mıyım diye düşündüğünüzde o zaman bu görevi yapmanız mümkün değildir veya bu tür davalara giren avukat bulamazsınız. Bu bakımdan ee, terör örgütü üyesi suçlamasıyla suçlanan kişilerin ya da başka bir suçla suçlanan kişilerin o suçla özdeşleştirilmemesi yargının, avukatlığın, savunmanın, hak arama özgürlüğünün güvencelerinden biridir. Avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle yaptıkları Eylemlerindeki hatalardan dolayı avukatlık yasasında zaten disiplin soruşturmaları var. Avukatlık yasasında onlarla ilgili ne gibi muhakeme e, yolları olduğu hem avukatlık yasasında hem de ceza muhakemeleri kanununda bellidir. Bu bakımdan buraya yapılacak müdahilelerin çok tehlikeli müdahileler olacağını ve Türkiye'de hukuk güvenliğini avukatların değil hukuk güvenliğini ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'na veyahut da bu konuyu çalışacak, bu konuyla ilgili düşünecek, e, hukukla ilgili çalışma yapacak insanlara bu tehlikenin e, e, dikkate alınması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Dilerim ki zaten mevcut olan, yani avukatlarla ilgili bir takım yasaklamalar, işte duruşmalara ve soruşturmalara katılma yasakları zaten varken ayrı bir işte tehdit unsuru içeren düzenlemelerin getirilmesinin yarar değil zarar getireceğini düşünüyorum. Sonra bir şey daha söyleyeyim. Şimdi İstanbul Barosunun binasına asılan Adalet çığlığı nedeniyle adil yargılama talebiyle ölüm orucuna girmiş ve yaşamına giriş, yaşamını kaybetmiş bir avukatın resminin asılmasını terör örgütleriyle bağdaştırmanın e, anlamını kabul etmek mümkün değil. Çünkü bu insan zaten iddianamesinde bile böyle bir suçla suçlanmıyor bir. İkincisi suçlansa bile bu konuda kesinleşmiş bir yargı hükmü yok. Ama bu kişi ölünceye kadar zaten İstanbul Barosu'nun üyesiydi. Ve istediği şey çığlığın sebebi adil yargılama hakkıydı. Bu bakımdan e, adli yılın açılışında sarayda yapılan toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının gerçekten e, üzücü ve endişe verici olduğunu ifade etmek istiyorum. Dilerim önümüzdeki yıl e, adalet açısından, hukuk güvenliği açısından, savunma açısından, yargıçlar, savcılar açısından daha güvenlikli, daha e, bizim içimizi ferahlatan bir süreci yaşamaya e, tanık oluruz. Evet. Şimdi, Biraz uzun e, bir uzun <gülüyor> bir dert döküş oldu bu. Yani e, e, bu bir dertleşme oldu ama bunları evet. söylemekten de kendimi alamadım evet. doğrusu. Tabii Şimdi e, Atilla Bey İstanbul Barasının hukuk müşaviri ve e, bugünkü konumuzun e, bir tanesinin konularımızdan bir tanesinin de adli yıl ardi yıl açılışı olduğunu biliyor ve İstanbul Barasının da zaten e, iki gün önce bir açıklaması oldu. O yüzden ben şimdi sözü Atilla Bey'e vermek istiyorum. Siz de adli yıl açılışları ile ilgili neler söylemek istersiniz? Buyurun efendim. Şimdi adli yıl açılış törenleri son yıllarda hep gündeme geliyor. Ülkenin gündemine geliyor. Bu adli yıl açılış törenleri nedir? Anlamı nedir? Niye yapılır? Bir, bence bir önce tespit etmek lazım. ve Bu zamana kadar nasıl yapıldığını tespit etmek lazım, bakmak lazım. Şimdi Türk hukuk tarihine baktığımız zaman adli yıl açılış törenleri her yıl e, yeni başlanan adli yıl öncesi yargının üç kurucunun soru olan avukat, hakim ve savcıların bir araya gelerek yargının sorunlarını ele aldıkları, yeni adli yıldan beklentilerini ortaya koydukları törensel bir etkinlik. E, yargısal teamül olan bu tören Yargıtay Kağan'da da yasal dayanağı vardı. Ta ki 2014 yılındaki tören krizi yaşanana kadar. O tarihten sonra yasal dayanak kalktı ama yargısal dayanmak sürüyordu. Ee, Bahri Bey'in de bahsettiği gibi evet geçmişte de bu törenlerde de krizler çıkmıştı. Örneğin işte bahsettiği 90 yılı adli yıl açılış töreniydi. Ee, orada Yargıtay Başkanlar Kurulu Yargıtay Kanunu 59. maddesine dayanarak adli yıl açılış töreni için Barolar Birliği Başkanlığı konuşmasını önceden yazılı olarak talep etmişti. Ee, bunun avukatın bağımsızlığına aykırı oldu. Bu törenlerde avukatların Neyi konuşup neyi konuşmayacağına kendileri karar den bahsedilerek tepki gösterilmişti ve izne bağlı savunmanın kabul edilmeyeceği belirtilmişti. Ee, yine Bahri Bey'in dediği gibi ertesi yılda Barolar ve Varolar Birliği Ankara'da ayrı bir tören yapmışlardı adli yıl açılışını. Ee, ancak e, yürütmenin ev sahipliğinde ve yöneticiliğinde törenler geçmişte söz konusu bile değildi benim tespitlerimde. Hatta 80 darbesi dönemi Adalet Bakanı olan Cevdet Menteş bunu da Turgut Kazan anlatmıştı. Yargıtay'ın eski başkanı olduğunu belirterek konuşma isteminde bulunmuştu. Ancak bu isteminde kabul edilmemişti. Böyle bir adli yıl açılış geçmişinden bahsederken artık günümüzde yürütmenin ev sahipliğinde bir adli yıldan bahsediyoruz. Geçen yıl barolar çağrılmıştı ancak İstanbul da bir mektup yazarak bunun doğru olmadığını verterek bir çağrıyı kabul etmediğini söylemişti. Ama bu senede sorular da çağrılmıyormuşuz zaten. Böyle bir adli yılla karşı karşıyayız. Evet. Şimdi tabii burada ilginç olan bir şey var. Evet. Ee, bu milli demokratik devrimi tamamladıklarını söylerken e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunanlar bu öyle bir sistem ki kuvvetler ayrılığını en sert şekliyle parlamenter sistemden daha iyi, daha güvenceli bir şekilde göreceksiniz ki e, hayata geçirecek demişlerdi. Dün e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben konuşmasına, evvelsi konuşmasına baktım. Şunu söylemekteler, sadece yürütmenin değil devletin de başıdır Cumhurbaşkanı diyor. Şimdi bu tabii üzerinde konuşulması e, anayasa e, açısından değerlendirilmesi, tartışılması gereken bir yaklaşım. Yani yürütmenin başı olmak ve devletin başı olmak, e, acaba yargının ve yasamanın da başı olmak anlamına mı geliyor, ne denmek isteniyor? Yani bu yeni bir yaklaşım. E, bunun konuşulması lazım. E, bir de açılışta adalete vurgu, adalet kavramına e, vurgu yaptığını görüyoruz e, Cumhurbaşkanı'nın. Adaleti tam manasıyla tesis ettiğimizde zaten diğer her şey kendiliğinden gelişecektir e, diyor e, ve e, bunu doğalgazla diğer yollarla değil biz e, hukuk güvenliğini ve e, adil bir sistemi adaleti tesis ederek yerine getireceğiz diyor. Şimdi bu yaklaşım önemli e, ama ondan sonra e, avukatlarla ilgili müdahaleye ilişkin e, yeni yaklaşımına ilişkin açtığı tartışmayı Gerçekten ben de kaygıyla karşıladım. Çünkü az önce Bahri Bey'in de söylediği gibi zaten avukatlık kanunu görevi sırasında suç işleyen bir avukata ne tür bir müdahalede bulunacağını yani disiplin hukuk açısından baronun yetkilerinin neler olduğunu çok net bir şekilde düzenlemiştir. Yine ceza muhakemesi yasasının 151. maddesinde de örgütlü suçlar ve terör suçlarıyla ilgili bir avukat hakkında ee, soruşturma açıldığında üyelikle ilgili, yöneticilikle ilgili zaten dava açıldığında e, yasaklanması da söz konusudur. Yanlış anayasaya aykırıdır ama bu bile var bizim sistemimizde. Ve olağanüstü dönemde, olağanüstü hal döneminde bu geriye çekildi. Dava açılması beklenmeden soruşturma açılması yeterli görülerek avukatın bağımsızlığına bir müdahale içerecek şekilde e, yasaklama olanağı getirilmişti. Şimdi o hal bitti. Dolayısıyla yine ancak bir avukat hakkında dava açılması halinde ve diğer bazı koşulların yürürlüğe girmesi halinde verilebilecek bir mahkeme tarafından yasaklama kararı var. Ve belli sınırlı sıkı koşullara bağlı olarak da zaten Baro'nun bir takım meslekten uzaklaştırma tedbirlerine başvurması gerekiyor. Ama ana kural nedir? Baro bir avukat hakkında dava açıldığında avukatlık yasası 141'e göre ee, bekletme e, kararı verir ve yargının vereceği kararın kesinleşmesinden sonra avukat hakkında meslekten uzaklaştırma mı ya da başka ne tür bir e, disiplin e, ya, yaptırımı uygulayacağını belirler. Şimdi... Ee, Ebru Timtik öldü Aytaç e, e, ne kadar yaşayacak acaba e, Ebru'nun ölümünden bir ders çıkarılıp yaşam odaklı bir inatlaşmadan vazgeçilebilecek çözüm bulunacak mı bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var bir yasaklama kararı e, var mı yok mu bunu değerlendirmek ve az önce Bahri Bey'in söylediği gibi henüz kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığı için Masumiyet karinesi asıl ve en önemlisi de Ebru Timtik artık öldü, yaşamını yitirdi. yaşamını yitirmiş bir kişi hakkındaki kamu davası ne olur? Düşer. Artık Ebru Timtik hakkında hiçbir adli makam bir mahkumiyet kararı veremez. Ebru'nun ölümüyle zaten kamu davası düşeceği için masumiyet karinesi de baki kalacaktır. Şimdi bunu bilmek, bunu söylemek ve üyesi olan e, bir avukatın dünyada ilk kez... E, Ölüm orucunda yaşamını yitirmesinden dolayı meslektaşlarının duyduğu üzüntüyle bir e, anma toplantısı yapmak, e, vedalaşmak, cenaze terörüne katılmak, nasıl bütün avukatları terör desteklemekle e, itham etmek e, anlamına geliyor, mesleğin kötüye kullanılması anlamına geliyor. Gerçekten tartışılması gereken konular ben şunu anlıyorum. Ee, avukatlık kanunundaki bu düzenlemeler ve ceza muhakemesi kanundaki bu düzenlemeler yetmiyor. Aynı o hal döneminde çıkarılan KHK'lar gibi bir avukatın yürütme tarafından irtibatlı ve irtisaklı görmesi halinde derhal e, kamudan uzaklaştırılması sağlanmalı ve e, onun masumiyet karnesi yok sayılarak hakkındaki yargılamanın sonucu beklenmeksizin onun kamudan ihracına yönelik bir yaklaşım olsun anlayışı var. Bu getirilmek isteniyor anladığım kadarıyla. E, o zaman e, sistem çek çöküyor. E, bütün devletin başı olan Cumhurbaşkanı'nın e, avukatların bağımsızlığını ve dokunulmazlığını da savunmanın yargı erki içindeki bir kurucu unsur olduğunu da dikkate alarak e, görüşünü e, yeniden değerlendirmesini diliyorum ben bir avukat olarak. Aynur Hanım bahsettiğiniz gibi avukatlık kanunda zaten avukatlık kabul dengesi suçlardan bir yargılama söz konusu ise belli şartlar Hı -hı. dahilinde sonucu da beklemeye gerek yok. Disiplin yönünden işten yasaklama şeklinde bir tedbir tabii. müessesesi de var aynı zamanda. Zaten var. Bununla, tabii ki. bir, evet da birlikte biz şunu eleştirirken yazdığımız yazılarda, kitaplarda, eserlerde, makalelerde avukatlığa kabul eden bir suçtan bir kovuşturma altındaysa kişi, avukat adayı kovuşturma sonucuna kadar Beklenilmesi diye kanunda bir düzenleme var. Beklenilebilir evet. diyor. Beklenmelidir evet. diye yargı yorumluyor. Biz bunun masumiyet evet. karenesine aykırı olduğunu e, söylerken yani kesinleşmiş bir mahkumiyeti esas almak lazım. Çünkü bir mesleğin icrası söz konusu. E, şimdi bu yargı sisteminde şimdi avukatın görev suçlarına da yargı yolu açıldı. Son avukat kanun değişikliğiyle. E, zaten ortalama 4-5 yıl süren bir e, kovuşturma soruşturma süreci. Bu tek başına bile bir zaten cezalandırma yöntemi idare anlamda avukatlığı yaptırmamak anlamında. E peki bunun sonucunda bir e, beraat kararı, mahkum olmama kararı verilirse e, bu ağır yaptırımların sorumluluğu nasıl dengelenecek? ve zaten bir sürü başka sorunlara yol açıcı mayette yani mevcut kanunumuzda sorunlar var iken e, masumiyet karinesini ihlal eden hükümler, düzeltmemiz gerekirken tam tersi şimdi bir anlayış e, avukatlar çok ciddi zarar verecektir zaten. Ve dolayısıyla hem öyle hem, hem de böyle uç bir örnekten dünyada ilk kez e, ortaya çıkmış bir örneğin insanlar üzerinde yarattığı derin üzüntü ve karmaşa söz konusuyken herkes şok yaşarken böyle bir uç örnekten bir tepki gösterilerek temel bir ee, savunmayı güvence altına anayasal hak olan hak arama özgürlüğünü güvence altına alan avukatlık kanunundan ve savunmanın tek temsilcisi olan avukatların e, dokunulmazlığına ciddi müdahale getirecek e, tekliflerden hemen söz edilmesi e, biraz tabi ihtiyatla e, yaklaşmamız gerektiğini meseleye daha serin serinkanlığı daha düşünerek e, bu konuları tartışmamız gerektiğini de bizlere hatırlatıyor. Temkinli olmak zorundayız. Kamu düzenini korumak için avukatların ve baronun anayasayla belirlenmiş fonksiyonlarına saygı göstermek durumundayız. Dolayısıyla tepkiselliklerle bu ülkede başımıza ne geliyorsa hep, hep tepki kanunlarıyla, düzenlemelerle ve sürekli kanun değişiklikleriyle ne geliyorsa başımıza geldiğini hatırlatarak biraz temkinli olmaya ben bütün kamu makamlarını ve düşünen kişileri davet ediyorum kendi adıma. Şimdi şimdi biraz evvel dediniz ki Cumhurbaşkanı e, kendisinin devletin başı olduğunu söylüyor. Evet devletin evet. başı Cumhurbaşkanı, devletin başında. Meclis başkanı, yürütmenin başkanı. E, ama e, hakikaten yargının başı olmamalı. Ve zaten bu kadar üst düzeydeki bir makamın özellikle avukatlarla ilgili... Yaptığı bu açıklamadan sonra hangi avukat bir terör örgütü suçlamasıyla suçlanan, soruşturulan kişinin avukatlığını yapmaya cesaret edebilecek? Kaç kişi yapabilecek? Ve kalan sınırlı kişilerde tabi tabii sürekli bu davalara ancak kabul eden bu davalara giren kişi olduğu için hep terör örgütü Tövmek davalarına lazım. giren avukat olarak bunlar örgütünün avukatı olarak diye nitelenecek ve sonuçta aslında bu açıkça görülüyor ki e, avukatın güvenliğiyle ilgili bir sorundan öte hukuk güvenliğiyle ilgili savunma güvenliğiyle ilgili sonuçta avukatsız ve etkisiz bir savunmayla yapılacak yargının verdiği hükmün adalet olup olmadığı ile ilgili bir sorun ve o zaman yurttaş diyecek ki yani avukat işte yürütmeden korkuyor, savcıdan korkuyor, hakimden korkuyor. Hatta hakkında bir disiplin soruşturması yapılırsa diye barosundan, meslek örgütünden korkuyor. E yani bu avukat benim mi savunacak diye düşünecek. Veya bu avukatlar nasıl bir hak arayacak, nasıl bir savunma yapacak diye düşünecek. Bu sonuç olarak halkın hak arama özgürlüğünün ve savunma güvenliğinin e, kendisidir e, avukatın güvenliği e, ve sonuçta da e, adaletin güvenliğidir. Buna yönelik tepkisel sizin söylediğiniz gibi açıklamalar, yapılabilecek olası düzenlemeler e, ülkedeki şu anda zaten çok sorgulanan, çok endişe duyduğumuz e, yargıyı ...hukuku ve adaleti son derece zarara sokacak açıklamalardır diye düşünüyorum. Evet, İstanbul Barosu'nun da yaptığı açıklamadan bir iki kelimeyle zamanımızı zamanımızlarıma bahsetmek isterim. Ülkemizde bir yargı bunalımı yaşandığına dikkat çekiyor İstanbul Barosu... ...ve yargı mensuplarına yapılan siyasi müdahaleye dikkat çekiyor... Olağanüstü hal dönemlerinden, sıkı mahkemelerinden, devlet güvenlik mahkemelerinden, özel yetkili mahkemelerden ve en son suç ceza hakimliklerinden üretilen adaletin toplumu getirdiği noktaya ve avukatların bu süreçte öğrendiklerine dikkat çekiyor. Yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının önemine dikkat çekiyor ve avukatlık mesleğinin bir itiraz mesleği olduğu ve avukatların mücadele etmek tarihsel ve evrensel refleksi ve görevidir deniyor. Dayandığımız güç odakları halk, hak ve hukuktur deniyor. Tek pusulamız adalet, en büyük zenginliğimiz, meslek onurumuzdur. Adil olduğuna inandığımız adli yılları halkımızla birlikte vereceğimiz mücadeleyle yaratacağız diye de bir inanca ilişkin slogan atılmış bence yargı cumhuriyetin onuru olacak cumhuriyette yargının diye bir dilekle e, basın açıklaması basına verilen bülten e, toparlanıp bitirilmiş e, geçen sene adalet bakanı ve cumhurbaşkanı yargı reformu strateji belgesini açıklamıştı biz Avrupa Birliği'ne verilen sözler nedeniyle yapıldığına dikkat çektik bu o, yargı o, reformunun ama orada hedeflerden, amaçlardan, faaliyetlerden, eylem planlarından bahsediliyor. Kurullardan, izlemeden bahsediliyor. Ve bir yılın e, e, hedefle e, ilgili ayrıntılı düzenlemeler olduğunu görüyoruz biz yargı reformu strateji belgesinde. Basit bir örnek vermek gerekirse hedef süreler konuldu. Ama üzerine pandemi patlayınca zaten hedef sürelerin hayata geçirilmesi kendiliğinden ortadan kalktı. Adliye kapalı olduğu için acaba sanal duruşmalar mı yapılsın, uzaktan erişim olanakları mı sağlansın gibi ciddi tartışmalar yapıldı. Şimdi Gönül isterdi ki adliye yılı ilgili tartışmalarda böyle siyasi çekişmeleri ya da tepkisellikleri öne almak yerine İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde ve çok ortada olan yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığıyla ilgili sorunların yaşandığı bir ortamda daha somut halkın adalete erişimine ilişkin daha inandırıcı vaatlerde bulunursun. Dileriz bu dönem pandemi patlamaz. Gerçi şeyler öyle değil, sergeler öyle değil. Adliye çalışır ve e, yargı reformu strateji belgesinde dile getirilen yetersiz de olsa, slogan düzeyinde de olsa e, amaçlar e, yavaş yavaş hayata geçer ve insanlar adalete erişirler. Çünkü hem e, Cumhurbaşkanı'nın hem İstanbul Barosu'nun açıklamasının ortak özelliği adaletten söz edilmesi. Herkes adaleti yerine getirmekten bahsediyor ama adalet nasıl yerine gelecek sanırım bu konuda bir anlaşmazlık ya da fiili imkansızlık içindeyiz. Evet Bir isterseniz. Devlet evet, Bahçeli aynen. idamı tekrar gündeme getirdi. Şimdi idam 2004 yılında kaldırılmıştı anayasa değişikliği Türkiye'de. Artık idam cezası yok Türkiye'de. 35 yıldır da uygulanmıyor. Ama üstelik de Sayın Bahçeli kendisi... Af tartışmalarını başlatan ve iki yıl istikrarlı bir şekilde e, infaz lisasında değişiklik yapılmasını, affın gelmesini, salı vermeyi belli suçlukları bakımından ısrarla dile getiren bir e, siyasi lider. Ben çok şaşırdım. Şimdi durup dururken daha üzerinden Nisan ayında çıktı infaz lisası değişikliği ve hemen iki gün sonra da çakıcı tahliye edilmişti. Daha üzerinden dört e, ay geçmiş e, ve hala... E, süresi dolan kişiler bu infaz yasası değişikliğinden dolayı tahliye edilmekteyken e, kadınların ve çocukların mağduriyetinden, onlara yönelik suçların işlenmesinden bahisle <gülüyor> idamın tekrar gündeme getirilmesi bende hiçbir inandırıcılık ve samimiyet etkisi yaratmadı. Herhalde yine gündem değiştirilmek isteniyor diye düşündüm. Konuşmaya değer mi bilmiyorum. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? E, ben şunu söyleyeyim. E, artık idam cezasının bir ceza olmaktan başka siyasi bir e, tutum ve davranış olduğu dünyadaki bütün hukukçular tarafından kabul ediliyor. Ve idam cezası geri dönülemez bir sonuç yarattığı için de bütün hukukçular, gerçek hukukçular tarafından kabul edilemez bulunuyor. Bırakın Avrupa Birliği veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde kararlar veren İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını. Evrensel olarak bu doğru kabul edilemez bir ceza veya da yaptırım türü. Bakın biz bunu tarihimizde çok yaşadık. Birçok idam cezasıyla hayatları sonlandırılan kişiler var. Şimdi bunlara herkes saygı gösteriyor. Herkes bunlara işte keşke böyle bir ceza verilmeseydi, bu karar verilmeseydi diyor ve bu kararı veren insanları kınıyor. Devlet gayri itibarı yok tabii. Ki. Evet, tabii. ve bugün bugün idam cezasıyla yargılanan rahmetli Menderes'in çok özel bir mezarlığı var. Herkes gidip onları ziyaret ediyor. İdam cezası işte toplumda bu kadar acı onarılmaz ve e, olumsuz sonuçlar yaratabilecek bir yasal düzenlemeydi kalktı. Dilerim e, Ahcayn'in veya da diğer e, siyasi e, erk sahiplerinin mecliste işte yürütmede e, böyle bir ceza ile ilgili e, Türkiye'nin e, hukuk tarihini yeniden karanlık tehlizlere sokmak gibi e, açıklamaları, niyetleri olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, evet bir, bir ha, ara verelim mi? Çağırıp, sizi konuştuğunu gördüğünüz gibi bir ara <gülüyor> siz idamla <gülüyor> ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ara verelim mi? Evet. evet, geri dönüş olmayan, e, onarılmayacak bu cezanın gündeme getirmesi gerçekten çok yanlış. Umarız e, bir an evvel gündemden çıkar. Yani bu artık tartışılacak konuşacak bir, bir de bir konu değil Bahriye'nin bahsettiği değil bir gerçek hukukçular tarafından e, müzik arasından sonra o zaman bir e, kuvvetlere sıra evet, gelsin e, <gülüyor> evet. evet Şilili Ozan ve müzisyen Viktor Haradan bir müzik arası sonra da konuşmaya Evet, 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği olsun, programına kanalda. devam ediyoruz. Ee, bugün konuğumuz İstanbul Barosu Avukatı Sayın Atilla Özen ve Atilla Özen'le e, İstanbul Barosu adına açılan bir davayı ve bunun konusunu e, konuşacağız. Aynur Hanım. Evet, şimdi 21 Ağustos e, res, e, günü resmi gazetede bir cumhurbaşkanlığı kararı, kararnamesi kararı yayınlandı. Ee, takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulduğuna ilişkin bir cümleden ibaret. İstanbul ilinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Kuvvet Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verilmiştir. Nokta. Hiçbir gerekçe yok. Hangi kanuna dayalı olarak niye Cumhurbaşkanlığı kararı ile düzenleme yapıldığına ilişkin bir metin içinde açıklama yok. Dolayısıyla herkes şaşkınlıkla önce bunu karşıladı ve bir yerin eleştiri geldi. Sonra baktığımızda aslında takviye kuvvetinin yeni kurulmadığı ortaya çıktı. 4 Haziran 2018'de Bakanlar Kurulu'nun parlamenter sistem devam ederken aldığı bir karar var. Bu zaten yayınlanmış. Ee, İçişleri Bakanlığı 23 Mayıs 2018'de bunu istemiş. Böyle bir karar verilmesini, böyle bir birim kurulmasını istemiş. Bakanlar kurulu kabul etmiş. Sonra baktığımızda e, ne olduğunu gördük. E, Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Van illerinde çev Çevik Kuvvet Müdürlükleri kaldırılmış. E, onların yerine e, 4 tane e, yeni birim kurulmuş. Nedir o yeni birimler baktığımızda? Ee, emniyet genel müdürlüğü içinde güvenlik şube müdürlüğüne bağlı olarak takviye hazır kuvvet müdürlüğü ve 4 şube müdürlüğü oluşturulmuştur diye basında haberlere e, rastladık. Şimdi belli ki çevik kuvvetin yerine getirilen e, bir e, kuvvet bu ve güvenlik şube müdürlüğüne bağlı olduğu için de e, toplumsal olaylara müdahaleyle ilgili e, bir e, çalışma alanı var ama burada ilginç olan şuydu zaten her il müdürlüğünün kendi Çevik Kuvvet şube Müdürlüğü, kendi güvenlik şube müdürlüğü var. Burada ise doğrudan merkeze bağlı olarak kurulan ve İstanbul ili için kurulan bir birimden bahsediliyor. Bu eleştiri getirdi. Şimdi ben eleştirilere ve bu konuda İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamaya biraz sonra söz vermek istiyorum. Öncelikle İstanbul Barosu. E, bu düzenlemeyi nasıl değerlendirdi ve niye dava açtı? Söz Atilla Bey'in olsun. Ondan sonra zaman kaldığınca diğer konulara, diğer boyutlarına gireriz meselenin. Buyurun efendim. E, e, baro, e, bahsettiğiniz gibi resmi gazetede yayınlanan, 21 Ağustos'ta yayınlanan Cumhurbaşkanlığının e, bir cümlelik kararını gördü. Bu bahsettiğinizin dışında ve bunun hukuka aykırı olduğunu e, e, düşündü ve yönetim kurulu bununla ilgili bir dava açılmasına karar verdi. Burada emniyet teşkilatının organizasyonundan kaynaklı iç yapısıyla ilgili idarenin takdir yetkisine yönelik bir eleştirisi bulunmamakta baronun. Burada baronun e, dava açmaya barayı iten neden? E, dava biletçisinde de bunu belirttik. E, temel hak ve özgürlüklerle doğrudan ilgili olan kolluğun merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 16. maddesiyle düzenlenmiş olmasına rağmen minhasıran yasa ile düzenlenecek bu alanda anayasanın 104'e 17. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı kararı çıkartılamayacağını söyledi. Yani yetki yönünden bunu hukuka aykırı olduğunu söyledi. E, yasada bu alanda yani Emniyet e, Teşkilatı Kanunu'nda bu alanda Cumhurbaşkanlığı kararı işlem tespit edilebileceği de söylenmiyor. Hatta biz e, değil cumhurbaşkanlığı kararı cumhurbaşkanlığı kararnameti ile dahil bu düzenlemenin yapılamayacağını belirttik. E, Çünkü anayasanın 104. maddesi göre yürütme yetkisine ilişkin konular dışında cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılamaz. Merkeze bağlı teşkilat taşra teşkilatı konusu yasayla düzenlenen bir alan olması nedeniyle bu kanıda ancak yasal düzenleme yapılabilir dedik. Dolayısıyla Hı. Bu yönüyle yetki yönünden işlemin hukuka aykırı olduğunu düşündük ve dilekçemizde de bunları ifade ettik. Ee, öte yandan e, böyle bir işlem tesis etmeye iten neden belli değil. Ee, eğer bir e, personel eksikliği sorunu varsa İstanbul Emlet Müdürlüğü'ne personel alımı yapılmak suretiyle bu sorun giderilebilir. Ee, farklı yetkilerle donatılmış bir teşkilat öngörülüyorsa eğer e, polisin yetkilileri 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu uyarınca belli. E, bu olanaklı değil. E, i̇çeriği, amacı, teşkilat yapısı, kime bağlı ve sorumlu olacağı, personel sayısı, ünvan ve rütbeleri gibi hiçbir unsuru belli olmayan e, bir e, takviye İstanbul'da takviye hazır kuvvet müdürlüğü kurulması işleminin idari hukuku anlamında sebep, konu ve amaç yönünden hukuka aykırı olduğunu söyledik. Aynı zamanda hukuk devletinin temel üyesi olan hukuki belirlilik ilkesine de aykırı olduğunu söyledik. Ve bunları belirterek işlemin iptalini yürütmenin durdurulması talepli olarak Danıştay'da istedik. Şimdi eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına dayanan, o haklı özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda eşitliği gözeten, adaletli bir hukuk düzeni kurup sürdürmekle kendisini yükümlü sayan hukuk güvenliğini sağlayan bütün etkinliklerinde hukuka ve anayasaya uyan işlem ve eylemleri bağımsız yargı denetimine bağlı olan hukuk devletinde yasası gereğince avukatlık yasası gereğince hukukun üstünlüğünü savunmak ve korumakla yükümlü olan İstanbul Barosu hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan Yargı denetimini sağlamak için bu davayı açtı. E, Danıştay'da göreceğiz. Muhtemelen 10. daire bir karar verecek. Bu konuyla alakalı e, verecek kararı da zaten kamuoyuyla paylaşılacaktır. Evet. Şimdi siz de söylediniz. Anayasanın 104. maddesi yasa ile ancak yasa ile düzenlenebilecek konularda zaten Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağını düzenliyor. Burada kararname de değil. Karardan bahsediliyor ve ilk tepki geldiğinde de zaten e, tepki gösterenlerin e, ileri sürdüğü e, neden buydu. Cumhurbaşkanlığı kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne gidilemiyor. Yani bir iptal davasının açılması e, söz konusu değil. Çünkü iptal edilebilir e, liyle, çünkü şey değil, kanun değil, kanun hükmünde kararname değil. Bu karar nedir? Aslında bir başka toplantıda da gerçekten... İdari Hukuku ve Anarası Hukuku ilkeleri bağlamında Cumhurbaşkanı kararı ve kararnamesi arasındaki fark nedir, sonuçları nedir, Dinleyicilerimizi aydınlatıcı bir program yapma gereğini görüyorum ben. Şimdi birinci özellik Anayasa Mahkemesi'nin iptal edebileceği, denetleyebileceği, norm denetimi altına alabileceği bir düzenleme değil. Eleştiriler getirildiğinde işte sizin de söylediğiniz gibi gerekçesiz oluşu, kapsamının belirsiz oluşu, görev ve yetkilerle ilgili bir açıklama bulunmayışı gündeme getirildi ve yeni bir kolluk kurulduğu iddia edildi. Çünkü zaten Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendi merkezi teşkilatı var. Bir de her ilde e, merkez bakımından bakıldığında taşra teşkilatı her ilinde kendi içinde e, yerinden e, yapılanması var. Yani ilde sınırlı olarak söylüyorum bu kelimeyi. Dolayısıyla acaba Cumhurbaşkanı kendini doğrudan bağlı bir kuvvet mi oluşturuyor? hangi kaybıyla hangi tehlikeyi bertaraf etmek için böyle bir düzenleme yapıldı bu tehlike varsa bu toplumda paylaşılmalı e, diye e, görüşler dile getirildi ve hukuk dışına çıkma ihtimali de var bu kuvvetin kim nasıl denetleyecek kime bağlı belli olmadığı için denetlenemeyen bir kuvvet mi acaba gündeme gelecek kamu düzenini bozan tehlikeli bir gelişme mi e, var diye sorular soruldu ee, ve e, bununla ilgili yanıt kimden geldi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Ee, Süleyman Soylu e, ya, e, Twitter'dan e, İmamoğlu'nun e, kampanyalarını yürüten Necati Özkan ki kendisi de eski bir super, Ne oluyor her türlü toplumsal etkinliklerde alınacak önlemlere yardımcı olunması, kendisel arama ve kurtarma konularında profesyonelleşmiş uzman personel ile Hizmette etkinlik ve verimliliğin artırılması, personelin sebeplerinde ekonomik yönden tasarruf edilmesi diye verilen yanıttan önce ne oluyor, hangi tehlikeden dolayı doğrudan İstanbul Emniyeti'ne değil de merkeze bağlı bir yapı var, bu niye çok mu açıklanıyor diye soru soruldu. Diğer başka kişilerden de soru geldi. E, yapılan açıklamalar şöyle, 4 Haziran 2018'de, çünkü 2018'de kurulan bir kuvvet bu, 31 Aralık 2019 arasındaki bir buçuk yıllık dönemde 255 olaya müdahale etmiş, performansı ve verimliliği yüksek bulunmuş bu kuvvetin. Ee, devlet büyüklerini korumuş, siyasi parti liderlerinin programlarını izlemiş, spor müsabakalarını izlemiş, geniş katılımlı eylem ve etkinliklerin öncesinde, sırasında ve sonrasında, müdahalesi olmuş. Yine depremler öne çıkarılıyor. Doğal e, afetlerde de güvenlik tedbirlerinde doğrudan e, etkili bir şekilde kullanılmış. E, verilen yanıt Süleyman Soylu tarafından tasarruf yapıyoruz deniyor. Yani e, öyle ani olaylar gelişiyor ki e, diğer e, illere de e, bu ani olaylar karşına, karşısında bir ilden diğer ile kuvvetin e, takviye olarak gönderilmesi gerekiyor, desteklenmesi gerekiyor ama yazışmalar, bürokratik e, sürecin işlemesi uzun sürüyor. Dolayısıyla e, hem personelin bir ilden bir başka ile nakledilmesi, bunun parası, e, zaman alması gibi nedenlerden dolayı zaman kaybediliyor. O yüzden Çevik Kuvvet e, naklinde sıkıntı yaşanabileceği için... Ee, personelin de gittiği yerde uyumlu hale getirilmesi ve e, amirini bilip onunla yazışması kendi kişisel ve mesleki ihtiyaçlarını gidermesinde yaşanan sıkıntılardan dolayı biz böyle hızlı pratik e, hemen harekete geçebilecek e, rutin e, illerin kendi içindeki rutin uygulamalarını bozmamak için ayrı bir yapı kurduk diye açıklama geliyor. Ee, şimdi bu tabi çok ilginç ee, Bunu bu açıklamayı bakan yaptı ee, ama düzenlemeyi cumhurbaşkanı yaptı bu konuda neler söylemek istersiniz yani doğru yol bu muydu ee, ya da zaten 2018'de kurulmuş o zaman 2018'de bu kadar tartışıldığını ben doğrusu hatırlayamadım ee, 2018'de belki tam o halin bitme sürecine denk geldiği için o hal psikolojisiyle belki yeterince tartışılmadı ama Bugün daha fazla tartışıldı. Şimdi 1500 yeni polis görev yapacakmış ve polisler de genellikle çevik kuvvetin içinden seçilecekmiş ve açıklandığı üzere de toplumsal olaylara hemen hızla anında müdahale etme amacı var. Yani şu söyleniyor bakan tarafından eleştiriler karşılanırken yapı bozulmuyor. Ee, idari hukukunun yapısı bozulmuyor herkesin amiri belli ama burada e, iller arasındaki kuvvet aktarımındaki sıkıntıyı gidermek için zamana karşı e, yarışıyoruz e, ve zaten ÇEVK kuvvet yine e, özel eğitimli kuvvet e, görev alacak deniyor benim söyleyeceklerim şimdi, bununla sınırlı şimdi bakanlık gerekçesi e, bir, ve açıklaması hukuki bir metin değil şeyde sistemimiz gereği dolayısıyla e. bağlayıcı da değil hukuki metin e. olmadığı için o açıklanan gerekçeler dışı bir faaliyette bulunursa bu böyle bir açıklama vardır ancak eleştirilebilir hukuki bir denetim sağlanan işte bütün bunların bu tartışmaların olmaması için yani çünkü bir cümle gördük orada bahsettiğimiz gibi Niye gerekli ne yetkiler olacak, Ne nasıl faaliyette bulunacak, e, teşkilat yapısı nasıl olacak bilinebilseydi eğer bu da e, işte e, olması gereken bir hukuki metinde kendisini ifade edebilseydi işte bir mevcut mevzuat sisteminde yasa olduğunu söylüyoruz işte. Çünkü yasal düzenlemiş bunu. E, yasa koyucu bunun yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulan bir madde olduğunu düşünmüş. Emniyet Teşkilatı kanun 16. maddesi. Başlığı da merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı diyor. E, bu da evet. bir merkeze bağlı taşra teşkilatı. Demek ki yasa koyucu ya. e, bunu yasayla düzenlemesi gerektirir bir mahiyette görmüş. E, bu e, kanun var iken bu kanunda Cumhurbaşkanlığına bir... Düzenleme kara yetkisi vermiyor. Şimdi anayasa 106'ya 11. madde yurubaşkanının e, kararname ile düzenleme yetkisi olarak idarenin merkez ve teşkilatı kurabileceğini söylüyor. Ama e, 104, 104. madde de e, münhasıran yasayı gerektiren bir konu olmaması, e, temel haklarla ilgili bir düzenleme olmaması gerektiğini söylüyor. Yani biz değil cumhurbaşkanlığı kararnamesi, cumhur kararı, cumhurbaşkanı kararnamesi çıksaydı bile tartışmalı olacaktı bu konu. Ee, işte Mesela bütün bunların, da. evet bütün bütün bunların olmamıştı. Yani bu sadece bakanlık açıklaması yasam e, e, işte mevzuatta bir yeri olduğu düşünülen. Tabii Hı -hı. cumhurbaşkanlığı kararlarının da e, yani tam olarak mevzuattaki yeri karşılığı hangi konularda çıkartılabileceği net değil. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olmalı veya işte bir atama yapacak diyelim. Orada Cumhurbaşkanı kararı çıkabilir. Yani kararnameyle diyelim bir teşkilat kuruldu ve orada da bir atama yapılacak. İşte bunlar söz konusu olabilir. Ama bunlar hiçbir yok iken herhalde şöyle söyleniyor. O 2018'deki Ankara'da yapılan müdürlüğün oluşturulmasında bakanlar kurulu kararı varmış evet, evet. onun da karşılığı olsun diye cumhurbaşkanlığı kararı yayınlanmış diye bir söylem biz de medyadan duyuyoruz ama mevcut anayasa yasa ve hukuk sistemimize düzenimize göre gerek usul yönünden gerekse esas yönünden bunun hukuka aykırı olduğunu biz tespit ettik evet. bahsettiğim gibi Tanıştay bakalım ee, ne karar verecek bu Net, alakalı. Akile Bey. Akila Bey. Dilekçenizde diyorsunuz ki bu bu işlem İstanbul İlinde Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Tatliye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verilmiştir. Böyle bir işlem tesis etmeye neden belirli değildir. Yani bu sebebi belirli evet. değildir evet. diyorsunuz. Eğer personel eksikliği sorunu varsa İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne personel alımı yapılmak suretiyle bu sorun giderilebilirdi. Ama şimdi açıklamalarınızdan anlıyorum ki ben aslında bu personel eksikliği ile ilgili değil yeni görev, yeni yetki ve haklarla donatılmış bir kuvvet. Ve bu konuda da işte e, 2017 tarihli anayasa e, değişikliği çerçevesinde anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasındaki düzenlemede anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. E, hatta kararname bile çıkarılamaz. Oysa bu karardır diyorsunuz. Öte yandan sizin biraz evvel açıkladığınız emniyetle ilgili mevzuatın ötesinde bir de anayasanın 128. maddesi var. Ve ikinci fıkrasında diyor ki memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri atanmaları görev ve yetkileri hakları ve yükümlülükleri aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir diyor. Hakikaten bu Anayasal düzenleme çerçevesinde yine Cumhurbaşkanlığı'nın e, işte e, 2017 e, anayasa değişikliğinden sonra görevleriyle ilgili e, 104. maddenin 17. fıkrası dikkate alındığında ve emniyet e, mevzuatı dikkate alındığında böyle bir karar çıkarılması e, bence hem yasaya hem anayasaya uygun değil. Ama acaba ben şunu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanının bu kararı sizin dilekçenizin hemen başlarında ikinci sayfada söylediğiniz gibi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne personel alımı yapılmak istenirse yapılmak suretiyle bu sorun giderilebilirdi. Cumhurbaşkanı Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı işi ben yapıyorum demiş olabilir mi diye de düşünüyorum doğrusu. Evet. Peki o zaman o zaman bizim Galiba süremiz doldu. Bunu başka bir konuda başka bir gün tekrar konuşmak üzere evet. e, e, izleyicilerimize, dinleyicilerimize veda edelim mi? Evet Atilla Bey'imize sözü var. İstanbul Boros'un açtığı diğer davalara devam edecektik açıklama yapmaya. Ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok teşekkür teşekkürler teşekkür Atilla Bey. Davet ettiğiniz için sizle birlikte programda olmak benim için onur verici bir durum. Çok sağ olun. Estağfurullah. Sağ olun. Bizim için de. Ömer Bey'e ve diğer açıkladığı çalışanlarında da çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşça kalın diyor. Saygıyla hoşça kalın. Hoşça kalın. Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Aybüktuncel.